Osmanlı Yayınevi sunar İkinci Bayezid Eser Abdülkadir Dedoğlu. Senaryo Mehmet Gümüşçaylı Yöneten Hüseyin Avnioğlu İstanbul'um ben Bir zümrüt gerdanlığım boğazın iki yakasında Tarihin altın kızıyım Nice taçlar Nice tahtlar Nice sultanlar tanıdım Gün geldi Başkent oldum Üç kıtaya yayılan imparatorluklara Gün geldi devlet Defalarca kuşatıldım Dört bir yanımdan Bana sahip olmak isteyenlerce Ordular üzerimden bir sel gibi aktı yıllar boyu Surlarımı yükselttiler Gün be gün bana sahip olanlar. Kutlu bir gün gelse dedim. Ve ebedi sahibimi bulsam. Bir sabah uyandım ki yine dört bir yanımdan kuşatılmışım. Bir ordu ki bayraklarında besmele-i şerif, tuğlarında hilal var. Kösler dövülmeye başladığında surlarım titredi. Bildim, bu ordu kutlu ordudur. Bildim, ebedi sahibimi buldum artık. Ordunun başında, Sultan Mehmet derler, bir genç komutan var. Ulu, bilge, aksakallı hocalarına danışır, askerleriyle bir nefer gibi aynı safta çarpışır. Uzaktan gördükçe ürperirim. 1453 yılında, Nisan ayının 22. günü, ...sırtlarımdan aşırdı kalyonları Halice. Mayıs'ın 29. günü yaşadım o kutlu fethi. Surlarım yedik verdi o gün. Ulu Batlı Hasan... ...Türk İslam bayrağını burçlarıma dikti... ...ve şehitlik mertebesine ulaştı. Sultan Mehmet topraklarıma ayak bastı o gün şanlandım şereflendim gurur duydum bu kutlu sultandan hala hatırlarım o günü o mukaddes günün yıl dönümlerinde her yanım bayraklarla donanır ben de sevinir övünürüm göğe kılıç gibi çekildi minarelerim o mukaddes günden sonra üzerlerinde hilalleri olan camiler o günden sonra yükseldi üzerimde Fethihten sonra ben başkent oldum Osmanlı'ya. Fethin büyük komutanı Sultan Mehmet, beni fethettikten sonra... ...yedi iklim dört bucakta Fatih Sultan Mehmet diye anılır oldu. 28 yıl bende hüküm sürdü o koca sultan. Doğu'ya, batı'ya, kuzeye, güneye seferler düzenledi. Yıl 1481'di aylardan Nisan. Fatih Sultan Mehmet 300 bin askerden oluşan o güne kadar hiç görmediğim büyük bir orduyla hareket etti. Yine büyük bir fethe gidiyordu. Vefa etmedi ömrü. Ölüm haberi geldi birkaç gün sonra. İstanbul'dum ben. Başkenttim. İmparatorluktum Sultansız kalamazdım Dağılırdı dirliğim düzenim Hükümdar gerekti bana Sultan gerekti Ordu sefer için toplandı Sultanın ömrü vefa etmedi Venedik kafiri koca fatihi zehirledi Tez bulmalı çaresini Devlet başsız olmaz Duyarsa çıfıtı çingenesi fırsat bilirler İsyan çıkartırlar. Dirliği, düzeni bozarlar. Devlet başsız olmaz. Tez bulmalı çaresini. Doğru dersin devlet bu. Tez bulmalı çaresini. Lakin kim gelse gerektir tahta. İki şehzade var. Amasya valisi Bayezid. Konya valisi Cem Sultan. İkisi de birbirinden üstündür. Memleket bölünür, parçalanır. Doğru olanı bulmalı. Biri padişah olmalı Fatih'in kanunnamesi vardır Memleketin dirlik ve düzenliği için kardeş katli vaciptir der Boş yere kan dökülür Saltanat sahipsiz kalmamalı Devletin başında alıcı kuşlar dolaşır İki şehzadeye de haber salmalı İkisi de birbirinden üstündür Öyleyse payitahta tez ulaşan padişah olsun Böylesi uygundur Tez gelsin ulaklar Nameleri yazalım yollarına gitsinler Alıcı kuşlar dolaşır başında Yeniçeri ayaklandı Karamani Mehmet Paşa'nın konağını yağmaladı Paşayı geniş emli kılıçlarıyla parçaladılar Lakin Bayezid yetişti Devletin başına geçti Padişah oldu Sene 1481 Mayıs'ın 21. günü ...Üsküder'de karşılandı. Hoş geldiniz sultanım. Devlet sizi bekler. Hoş bulduk devletlu. Geldik eriştik saltanata. Lakin neler olur İstanbul'da öğrenmek isteriz. Yeniçeri'ye rahmetli babanızın ölümü haber verilmemiş. Bütün ocak ayaklandı. Karamani Mehmet Paşa'yı sebep bildiler... Konağını yaktılar, yıktılar. Kendini de parçaladılar. Ocağa nifak girmiş paşa. Yeniçeri durup dururken ayaklanmaz. İstekleri yerine getirildi mi? Sizi bekledik sultanım. Vezir Mustafa Paşa'yı İstanbul'da istemezler. Sebep nedir paşa? Sebep bilinmez sultanım. Eğer Vezir Mustafa Paşa İstanbul'dan gitmezse... ...bundan gayrı ocağın önünde durulmaz. Bütün ocaklı satınat kayıda bekler... Boğaz'dan karşıya geçerken etrafımızı saracaklar Üsküdar'dan saraya geçmek için saltanat kayığı hazır mıdır? Hazırdır sultanım İskele de bizi bekler İstemezir! Vezir Mustafa Paşa'yı işte İstemezir, İstemezir, İstemezir, İstemezir, İstemezir, İstemezir. İstemezir! Nedir bu rezillik paşa? Ocağa bu nifak tohumlarını kim attı? Fethin şanlı ordusu babamın yedi iklim dört bucağı akın çıkardığı asker bu asker değil midir? Değildir sultanım Lakin vezir Mustafa Paşa'yı istemez ocak Nifak tohumları bir kere atılmış Bundan yeni yeniçerinin önü alınmaz Vezir Mustafa Paşa'nın kayıya Üsküdar'a dönsün Namemiz ardından yetişür. Anadolu'ya doğru yol alsın Yeniçerinin cülusu dağıtılsın Ortalık yatışsın Tez ferman çıksın Yeniçeri ocağına dönsün Siyah kavuk ve siyah elbise giydim. Babamın yasını tuttum. Şimdi devlete, dirliğe, düzene bakmak gerek. Önce Karamani Mehmet Paşa'yı öldürenlere hadlerini bildirmek gerekir. Doğru dersiniz sultanım. Fakat ocaklı onların affını ister. Bütün Yeniçeri bir galeyana geldikler. Olayın müsebbikleri yüksek makamınızdan afflarını isterler. Affetmek yüksekliktir, yüceliktir, meziyettir. Fakat işin sonrası var paşa İsteklerin önü arkası kesilmez Ocak devlet için de devlet olur Devletin güvenliğini sarsarlar Dirliğini, düzeni bozarlar Onların işi savaş meydanlarındadır Devlet yönetimine karışmasınlar Önümüzde zor günler var sultanım Yeniçeri'yi kışkırtmaya gelmez Niçin kışkırtılsınlar paşa Suçlu cezasını bulmalı Yoksa devlete güven kalmaz Saltanat makamı sarsılır Öyledir ama Ocağı cezalandırmanın zamanı değildir. Karındaşınız Cem Sultan, Padişahlıkta dava kadar toplamış ordusunu Bursa'ya doğru sürer gelir. Cem, karındaşım Sultan, Şahbaz, Pehlivan, Alimce. Cem'in Cem Padişahlıkta dava kılması doğru değil. Kenara çekilmesi lazım. Yaşça büyük olan benim ve Padişah olurken usulü erkanı bozmadım. Cem bütün bunları bilmeli, bilmeli ki devlet bir kadın gibidir. Ki iki kocayla nifeti haram olur. Bu mesele tez elden halledilmeli paşa, yoksa yoksa yoksa ne olur sultanım? Paşa yeniçeri bizim nedir? Yeniçeri sizinle ya da bizimle olamaz. Yeniçeri devletle olur. Devletle olmak zorundadır. Bunu böyle bilesiniz. Bilesiniz ki saltanat fani, devlet bakıydır. Tez hazırlansın ordular Cem'in ordusu karşılansın Karındaşımız Cem madem ki gönderdiğimiz elçiye itibar etmemiş Madem ki devletin birliğini ve bütünlüğünü tanımamış Tez hazırlansın ordu paşa Ordu hazırlanır sultanım Fakat Karamani Mehmet Paşa'yı öldürenlerin Affedilip affedilmediğini bilmek isterler Affedildi paşa affedildi Sultanım yüksek müsaadeleriniz olursa Huzurdan ayrılmamın vakti gelmiştir Müsaade vardır paşa Dur paşa. Görüşmemiz gereken bir mesele daha var. Emredin sultanım. Ben Amasya'dan ayrıldığımda... ...oğlum Şehzade Korkut'u naib ilan etmişsiniz. Sonra da sultan babamın emriyle... ...Otranto'ya fete giden Gedik Ahmet Paşa'yı geri çağırmışsınız. Sebep nedir? Devletin güvenliğidir sultanım. Gedik Ahmet Paşa'yı ocaklı sever, sayar. Bizi sevmez mi paşa? O nasıl söz sultanım? Sever, sayar tabii ki. Öyleyse... Hayrettin Paşa birkaç bin kişiyle... ...neden otranto'da bırakıldı? Şimdi düşman üzerlerine baskın verir. Dini İslam'ın neferlerine yazık değil mi? Öyle gerekti sultanım. Gidin paşa gidin. Gidin hazırlayın orduyu. Emredersiniz sultanım. Şimdi fesadın başını bildim. Şer tohumlarının... ...saçıldığı yeri buldum. Devşirme paşalar... ...birbirlerini tutarak grup oluşturmak peşindeler. Gedik Ahmet Paşa... İsak Paşa'nın damadıdır. Paşa yerini sağlamlamak için kendisine yandaş arar. Bu şer tohumlarını kökünden kurutmalı. Ama şimdi zamanı değildir. Gelecek günler elbette fırsat verir. Şimdi önümüzde büyük bir gayle var. Karındaşım Cem dağ gibi durur önünde. Cem yiğittir. Severim. Ama devlet iki başlı olmaz. Osmanlı'nın dirliği düzeni bozulur. Kapılara sultanı görmem gerek. Sultan odasına çekildi paşam. Kimseyi görmek istemez. Babam Fatih'in ruhu için Kur'an okuyacağım dedi. Öyleyse Sakpaşa görüşmek için makamda bekler diye haber verin. Baş üstüne paşam. <Gülüyor> Allah kabul etsin sultanım Amin Bir şey mi istersin Sultanım İsa paşa kulunuz sizi görmek için makamda bekler Söyleyecekleri çok önemliymiş Beklesin biraz sonra gelirim Emredersiniz sultanım Paşa beni görmek istemişsin Evet sultanım Ayaspaşa Paşa komutasındaki ordumuz Bursa Ovası'ndaki savaşta Cem'in ordusuna yenildi. Cem Bursa'da sultanlığını ilan etti ve adına hutbe okuttu. Sen ne dersin paşa? Osmanlı paramparça oldu. Cem gücümüzü ikiye böler, düşmanlarımız düğün eder paşa. Takdir böyleymiş sultanım. Takdire sözümüz yok paşa. Lakin biz büyümek, babam Fatih'in imparatorluğunun sınırlarını genişletmek isteriz. İsteriz ki İslam'ın bayrağı diyarı küfredikilsin. Davamızı bilelim paşa... Bizim davamız ilahi kelimetullah'tır. Davamız aleme nizam vermektir. Cem değildir bizim davamız. Bu böyle piline haşer. Emredersiniz sultanım. Bu son karargahımızdır sultanım. Cem'in ordusuyla yarın karşılaşacağız. Yazılanı yaşıyoruz hepimiz. Ne bir eksik ne bir fazla. Padişahım, elçi geldi Sultan Cem'den. Sizinle görüşmek isterler. Kimdir gelenler? Büyük alanı Selçuk Hatun, Molla İlyas ve Ahmet Çelebi'ymiş sultanım. Alın içeri, huzura gelsinler. Bakalım ne diyeceklermiş. Evet, sizi dinlerim. Padişahım, büyükler kerim olur. ...mümkün müdür karındaşın ceme husumet etmiyesin? İstanbul ve Rumeli eyaletleri sizin olsun. Şan ve şefkatle saltanat icra ile. Lakin... ...Anadolu yakasını da... ...karındaşın ceme hisane ile. Her ikiniz de... ...bir babanın evlatlarısınız. Saltanat ikinizindir. Eğer... Cenk ederseniz memleket ve halk ziyan görür. Cem de saltanat ve hanedan bağının bir dalıdır. Onu yok etmek büyük vebaldir. Lütfeyle. Sen büyük halamışsın. Babamızın bize yadigarısın. Onun yanında olmana gocunmam. Cem de seni yiyeni. Lakin devlet ikiye bölünmez hala. Cem'e diyesin ki... Hükümdarlar arasında akrabalık yoktur. Padişahlıkta da dava kılmayacaktı. Devlet iki başlı olmaz hala. Var git ona böyle söyle. Bayezid ile Cem'in orduları... ...beyşehir ovasında... sınırma kenarında karşılaştı. Cem bu savaşta yenildi. Bayezid sağlamladı padişahlığını. Memlekette birliği, beraberliği sağladı. Fakat Cem'in gurbeti başladı. 14 yıl sürdü bu gurbet. Mekke, Kahire, Rodos, Fransa, Roma'da geçti Cem'in gurbet yılları. Zaman zaman padişahlık için teşebbüslerde bulundu ama bunlar sadece teşebbüs olarak kaldı. Bazen Sultan Cem'in gurbet yerlerdeki yiğitliklerini de duyduk. Ağabeyi, padişah bayazı da buruk mektuplar yazdı. Alimdi, şairdi sultancem. Türkçe ve Farsça olarak yazdığı iki divan ölümünden sonra bana ulaştı. Vatandan ayrı yaşamanın, sürgün hayatı yaşamanın izleri bu şiirlerine sinmiş. İstanbul'um ben. Sultan Bayezid'in saltanatını da yaşadım. O günler muhteşem günlerdi. Devletin birliği ve bütünlüğü sağlandı. Şimdi babam Fatih'in bıraktığı yerden fetihlere devam etmeli. Nemçe kalalarının üzerine hilalli bayrağımız dikilmeli. Bütün cihana İslam'ın nuru yayılmalı. Ne dersiniz paşalar? Haklısınız sultanım. İlk seferimiz batıya olacak. Önce Macaristan üzerine yürüyeceğiz. Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa'nın ordusu, Rumeli Beylerbeyi Davut Paşa'nın ordusuyla birleşerek yola çıkacak. Rumeli Sancağı'nın ordusu hazırdır sultanım. Sen ne dersin Sinan Paşa? Ordumuz İstanbul kapılarında bekler sultanım. Emriniz olursa hareket eder Rumeli'ye geçeriz. Akıncı beyleri çoktan geçmiştir. Akıncılar öncülerimiz, serden geçtilerimizdir. Onları yalnız bırakmayalım. Kafir fırsat bilip üzerlerine asker çıkarmasın. Tez harekete geçsin ordular. Sefere ben de katılacağım. Önce Macaristan dize getirilecek... ...sonra Karadeniz hakimiyeti tamamlanacak. Bundan gayrı... ...Karadeniz Türklerin bir gölü olarak biline. Ordularımız bir sel gibi batıya aksın. Bütün nemçe beyleri dize getirilsin. İslam'ın kılıcı zulüm ve haksızlık için değil... ...hak ve adalet için kalksın. Beyler, paşalar... Her kim ki gittiği yerde halka zulüm eder ve dahi askerinin zulmüne müsaade ederse yine İslam'ın kılıcıyla cezalandırılır. Bunu bütün askerim ve sizler böyle bilesiniz. Allah gazanızı mübarek eylesin. Yolunuz açık olsun. Amin. Amin. Sefere başlamadan önce geçmişlerimizin ruhuna Fatiha okumak boynumuzun boğulmuştur. Kolak geldi padişahım Sinan Paşa'dan haber getirmiş Tez alın huzura Macaristan yolu üzerindeki kalalar fethedildi padişahım Bilgi vermek için Sinan Paşa name gönderdi Yüce padişah efendimiz emriniz üzerine hareket eden ordularımız Macaristan yolu üzerine düşen Morava'daki kalaları hakimiyetimiz altına almıştır Akıncı beyleri Macaristan üzerine akınlarına devam etmekte gidileri bize aktarmaktadır. Macaristan'ın fethi için başında bulunduğunuz ordunuzla bize katılmanızı bekleriz. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Gelen hayırlı haberdir. Ulak mükafatlandırılsın ve ordumuz harekete geçmek için hazırlansın. Macaristan ovaları bizi bekler. Hak, adalet, doğruluk ve İslam için kalksın kılıçlarımız. Kınından sıyrılsın. Padişahım, ordularımız birleşti. Lakin Macar kralı ister elçi göndermiş. Her şeyimiz tam tekmildir paşa. İstersek vururuz bütün Macaristan'a ama... ...Sulhistan'a kılıçla gitmek doğru değildir. Fakat padişahım fırsat bu fırsattır. Buralım bütün Macaristan'ı... ...şanımıza, şan topraklarımıza toprak katalım. Sürülerimiz Macaristan ovalarında yayılsın. Paşa, bizim derdimiz fırsat kollamak değildir. Bizim derdimiz... Şan, şeref, toprak, yaylak da değildir Allah insandan hesap sorar İslam adına Aleme nizam vermek adına yola çıkmışız Yakışır mı bunları söylemek Bize böyle düşünmek yakışmaz paşa Sulh ister karşımızdaki Öyleyse mazlumdur Öyleyse yenilmiştir Mazlum olana vurmak doğru değildir Bizim kılıcımız zalim içindir Babam Fatih İstanbul'a girerken gülle karşılandı Küfürle karşılanmak istemem ben paşa ...bunu hem kendime hem de alemi İslam'a zul sayarım. Affedin sultanım, bir anda yanıldım. Bütün söyledikleriniz doğrudur. Öyleyse elçilerle görüşülsün ve barış şartları konuşulsun. Barış yapılırken tebaamın hak, hukuk ve menfaatleri göz önünde bulundurulsun. Emredersiniz sultanım. Macaristan meselesi şimdilik kapanmış oldu. Sinan Paşa barış görüşmeleri için otağdan ayrılsın. Emredersiniz padişah. Şimdi... Karadeniz üzerine çıkacağımız sefer için düşünelim Ne dersin Davut Paşa Sen ki Rumeli Beylerbeyisin Bölgenin bütün meselelerini bilirsin Karadeniz kıyılarındaki son durum nedir? Padişahım Karadeniz'de Türk hakimiyeti kısmen tamamlanmıştır Fakat Tuna Nehri'nin Karadeniz'e kavuştuğu yerde bulunan Kili Kalası ve Akyarman Kalası Hala küffar elindedir Savunmaları çok kuvvetlidir Bizans kadar mı kuvvetlidir Paşa? Babam Fatih döktürdüğü toplarla İstanbul'u fethettikten sonra... ...bizim için dünyada fethedilmeyecek hala bulunmasa gerek. Sultanım ben fethedilemezler demedim. Savunmalarının kuvvetli olduğunu ve bize dayanabileceklerini belirtmek istedim. Zora dağlar bile dayanmamış. Madem ki Kili ve Akkerman kalalarındakiler güvenliğimizi tehdit eder... ...madem ki bu bölgelere iskan edilen Müslüman tebayı rahatsız ederler... ...bu çıban başlarının yok edilmesi gerekmez mi paşa... Gerekir sultanım bu meselenin Halinde geç bile kalındı Öyleyse ordular Kili kalası yönüne sevk edilsin da bizzat ben idare edeceğim Kal abuşlarında beyaz bayraklar sallanıyor sultanım Beyaz bayrakları görürüm Güçlü kili Kalesinin savunması askerimizin cehdine ve toplarımıza dokuz gün dayanabildi. Kale kumandanı teslim alındı padişah. Kale halkına kesinlikle dokunulmasın. Savunma için yeterince asker bırakılsın ve orta devam etsin. Kale kumandanını sen tayin et paşa. Bundan gayrısı Rumeli beylerbeyi olarak senin işindir. Lütfunuz olur sultanım. Gereken hemen yapılacaktır. Bundan şüphemiz yoktur paşa. Sefere çıkalı hayli zaman oldu. Asker huzursuzluk çıkarmadan Akyerman'a tez ulaşmamız gerekiyor. Ordular harekete geçmiştir Sultan. Kırım Hanı, Menkli Giray'da askeriyle muhasıraya katılacak. Öyleyse Karadeniz'deki işimiz tamamdır. Teslim oldu Akyerman Kalesi sultanım. Muhasırada Kırım Hanı, Menkli Giray'ın ve askerlerinin büyük faydası oldu. Kendisine şükranlarımızı iletiriz. Son durum nedir paşa? Karadeniz'de Türk hakimiyeti tamamlanmıştır sultanım. Bundan gayrı Karadeniz'in bütün kıyıları Türklerin hakimiyetindedir. Allah'a şükürler olsun ki her şey sefer başlamadan önce niyet ettiğimiz gibi oldu. Allah, dini İslam'ın askerini utandırmadı. Artık buralarda işimiz bitmiştir. Dönüş hazırlıkları başlasın. İstanbul'a tekrar vasıl oldu. Batıdaki güvenliğimiz şimdilik sağlama alınmış oldu Şimdi doğuya bakmak gerek Fakat halledilmesi gereken bir mesele daha var Seferimiz umduğumuz gibi oldu Padişahlıkta rüştümüzü ispat ettik Orduya nifak tohumları atanları cezalandırmanın zamanı geldi Bu işin başını devşirme paşalar çeker Başlarında da İshak Paşa vardır Bir de İshak Paşa'nın damadı Gedik Ahmet Paşa İkisi de dönmedir Devşirme olmayanların paşa olmaması için padişah olurken benden söz almışlardı. Devlet ve millet için sözden dönülür. Her ikisini de hak ettikleri şekilde cezalandıracağım. Bu iş doğuya yönelmeden önce olmalı. İshak Paşa Selanik'e sürüldü. Gedik Ahmet Paşa ise Edirne'de tepelendi. Kötülük edenler er geç cezalarını bulurlar. Şimdi hacılarımızın yolunu keserek araç alan Memlük Sultan'ın haddini bildirmeli. Fakat Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmak doğru değildir. Allah, sen yardım et ya Rabbi. Sen doğru olanı göster ya Rabbi. Sultan Bayezid, haklı sebeplerinden dolayı doğu seferi düzenlemekte tereddüt ediyor, küçük müdahalelerde bulunarak savaş olmaması için gayret gösteriyordu. Fakat durum o hale geldi ki 1492 senesinde Sultan büyük bir sefer için hazırlıkların başlaması emrini verdi. Son anda Tunus hükümdarı Yahya Bey elçilik ederek savaş çıkmasını önledi. Sultan Bayezid bu gailenin ortadan kalkmasından sonra yine batıya döndü. Fakat bu yıllarda İspanya'da bulunan Endülüs Emevi Devleti çok güç durumdaydı ve Sultan Bayezid'den yardım istiyordu. İspanya'dan Sultan Bayezid'e elçi geldi İspanya'dan Beni Ahmer hükümdarından gelen elçiyi Huzura alın Huzura geldim sultanım Önce hükümdarımızın selam ve iyilik dileklerini iletmek isterim Ömrünüzün uzun Devletinizin yüce olması için Dualarından sizi eksik etmez Lakin yardımınız olmazsa Devletimizin sonu gelecek İspanya'da son durum nedir 700 yılda dünyaya ışıklar saçan... ...Kurtuba Üniversiteleri yerle bir edildi. Müslüman halk... ...kılıçtan geçirildi. Her geçen gün üzerimizdeki baskılar artmakta. Hristiyan İspanyollar... ...her gün şehirlerimizi yağma etmekte. Başkentimiz Gırnata'da düşmek üzere. Mukavemetimiz yok mudur? İspanyol keferesine karşı... ...duramaz mısınız? Önü ardı kesilmez savaşlar yüzünden... ...gücümüzü kaybettik. Yıllardır savaşan ordumuzun mevcudu azaldı. Eğer yardım yetişmezse... Gırnat'a bugün yarın düşer. Ayrıca Müslümanlara olmadık işkenceyi yapıyorlar. Akdeniz'deki donanmamız iyi ve güçlüdür. Fakat zayiat vermeden İspanya'ya ulaşamaz. Eğer orduyu gönderirsek önünü keserler. İspanya'ya varana kadar gücünü tüketirler. Ama Beni Ahmer halkının Afrika'ya taşınması uygun olur. Biz de güçten düşmemiş oluruz. Afrika'ya geçmeniz için donanmamı göndereceğim. Lütfunuz olur sultanım. İspanyol keferesi yakıp yıktı bütün donanmamızı Elimiz kolumuz bağlandı Tez hazırlansın donanma Hemen gelken açılsın Akdeniz'e Emredersiniz sultanım Yalnız size bildirmemiz gereken bir husus daha var Söyle paşa Namını daha önceden bildiğiniz Akdeniz'i Venedik İtalyan İspanyol ve korsan gemilerine dar eden Kemal Reis İspanya'ya doğru harekete geçmiş Doğru mu söylersin paşa Son aldığımız haberler bunlardır sultanım Kemal Reis Akdeniz'i dar edeceğim kefereye Türklerin denizlerdeki gücü de biline yedi iklimde dermiş Sultanım Müsaade buyurursanız yola çıkmak isteriz Müsaade Allah'tan Donanmamız yarından tezi yok İspanya'ya doğru yelken açacak Sultanınıza selam ve iyilik dileklerimizi iletesiniz Allah her zaman doğru olanın Mazlumun yanındadır Elbet derdinize derman yetişir Kemal Reis yolu yaralamıştır Donanmamız ardından İspanya'ya varır Yolunuz açık olsun Donanmamız yola çıkamıyor sultanım Akdeniz'de müthiş bir fırtına patlamış Bütün donanmalar limanlara koylara sığırmış Bu duruma bir çare bulmak gerek Çare var paşa Kemal reisi Derya Bey yaptı Bundan gayre o da sizlerden biridir Şimdi İspanya bizim adımıza varır Kendine en kısa zamanda bildirilsin bu kararımız Denizlere yelken açarız Etrafa korkular, korkular saçarız, gözü pek Kemal Kemal'dir reisimiz, hey! Levetlerim, yiğitlerim, aslanlarım, İspanyol keferesi dindaşlarımızı katledermiş. İslam'ın bayrağını, sancağını çiğnermiş. Dindaşlarımız zordayken, Akdeniz'de korsan kovalamak bize yakışmaz. İspanya'ya yelken açıyoruz. Yakışmaz! Tıkışmaz. Yerken açıyoruz, açıyoruz. İspanya'yı! Ufuk'ta bir İspanyol donanması! Ufuk'ta bir İspanyol donanması! Yiğitlerim, İspanyol donanması önümüzü kesmek ister. Beyne Ahmer Devleti'ne yardımı engellemektir amaçları. Cenk bize düğün bayramdır. Bunu bilmez kefere. Tam yol üzerlerine gidiyoruz. Onlar biz de kaçsınlar. Cenk bize düğün bayramdır. Donanma yön değiştirdi. Kaçıyorlar. Peşlerine gidiyoruz yiğitlerim. Görsünler Türklerin önünü kesmek ne demek. Görsünler Akdeniz kimindir. Cenk bizim için, gaza bizim içindir. Olacaksa denizler olsun mezarımız. Şehadetimize denizler şahit olsun. Denizde doğduk Denizde ölürüz. Güzel bir rapor alacağız. Yitkide yaklaşıyoruz. Yiğitlerim, kazanız mübarek olsun. Palalarınızı kuşanın. Her zaman olduğu gibi ben de sizinle beraber savaşacağım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Vurun buraya ha! Vurun! İki tamamı ödün. Teşkil olalım. Kaçamadı. Bütün filo elimize geçti Yiğitlerim, zafer bizim için hoşluk değil, şan ve şereftir Zafer dinimizin, devletimizin zaferidir Gayemiz İspanya'daki dindaşlarımıza yardım etmektir İspanyol keferesine haddini bildireceğiz Malaga liman şehrini basacağız şimdi de Kemal Reis İspanya sahillerinde bir fırtına gibi esti, Kemal Reis geliyor sözleri efsaneleşti, yıllarca dillerde dolaştı. Kemal Reis donanmasıyla İspanya Hristiyanlarının zulümlerinden perişan hale gelmiş on binlerce Müslümanı Afrika sahillerine taşıdı. Bir müddet Cerbe adasında kalan Kemal Reis düzenlediği seferlerle İspanya, İtalya, Fransa sahillerini vurdu. Batı Akdeniz Hristiyan gemilerine zindan oldu. Yıllar yılı bir fırtına gibi esti Akdeniz'de Kemal Reis. 1495 yılında İstanbul'a çağrıldı ve Türk donanmasının başına geçirildi. Bu müthiş Türk 1511 yılında Akdeniz'e yeni bir sefer için açıldığında amansız bir fırtınaya yakalandı ve gemisiyle birlikte Akdeniz'in sularına gömüldü. Bana haberi böyle geldi. Bu yıllarda Avrupa'yı titreten diğer bir Türk de Malkoçoğlu Bali Bey'dir ki adı hala dillerde dolaşır. Yeni seferlere çıkmak gerek. Durmak, geri kalmak demektir. Macar kralı Matthias Korven ölmüş. Macaristan'da iktidar kavgası başlamış. Macarlar yaptığımız barışın kral ölünce yürürlükten kalktığını ileri sürermiş. Serhat kalalarımıza saldırmaya başlamışlar. Ne dersiniz paşalar? Akın gerektir padişahım. Akın. Belgrad valisinden haber geldi. İktidar kavgalarından bunalmış ve şehri bize teslim etmek istermiş. Ordu hazırlansın ve yola çıksın. Düşmana fırsat vermemek gerekir. Akıncı Bey'i Mihaloğlu Ali Bey... ...Macaristan işlerine akınlar başlatsın. Ayrıca Hadım Süleyman Paşa... ...Akıncıları düzenli bir ordu ile takip etsin. Uygundur padişahım. Öyleyse gazanız mübarek olsun. Belgrad'ın muhasarasına ordunun başında ben de katılıyorum. Tez açılın Padişah efendimizi görmem gerek. Hadım Süleyman Paşa'dan name getirdi. Yol verin geçsin. Biz de haber bekleriz. Ulu padişahımız ordularımız Erdele kadar ilerledi. Buraya kadar önemli bir zayiat verilmedi. Fakat Macar kralı Alman imparatorundan yardım almış. Erdel önlerinde yenilgiye uğrayınca çekilmek zorunda kaldık. Belgrad kuşatmasının da kaldırılması yerinde olur. Vali karanından vazgeçmiş. Duyduğumuza göre Belgrad'ı savunurmuş. Belgrad er geç bizimdir. Alemi İslam'ın askeri bir inat için kırılmaz. Mihaloğlu Ali Bey, Karintiye akınında baskına uğrayarak şehit düştü. Kontkinis esir aldığı Türk akıncılarını değirmen taşlarında ezdirirmiş. Vay kafirler vay! Bütün bunların hesabını sorardık fakat kış bastırmak üzere. Şimdi bize İstanbul'a çekilmek düşer. Kont Kinis'le gelecek bahara hesabımız vardır. Türklerin akını da akıncısı da bitmez. Gelecek bahar sonu gelmez akınlar başlayacak. Akıncı beylerimiz Avrupa içlerine kadar gidecek. Ne düşünürsünüz Sultanım? Çok derinlere dalmış görünürsünüz. Doğru paşa. Derinlere daldım. Devleti Ali Osman'ı Tebaamı, dahası paşa, dahası öte dünyayı düşünürüm. Allah'ın huzuruna açık da gitmeyi düşünürüm. Allah'a şükürler olsun ki ikindi namazımızın sünnetini bile kaçırmadık. Ama yine de düşünürüm. Tebanız rahattır sultanım. Memleketin dört bir yanında huzur vardır. Allah'a karşı vazifelerinizde ise sizi tanıyan bütün insanlar... ...ahirette sadakatinize şahadet eder. O bilinmez paşa... Gönlüm daraldı birdenbire Şöyle bir tedbili kıyafet edip Şehri İstanbul'u görelim Emredersiniz sultanım İşte bahar yine erişti Görüle şimdi geçen yılın hesabı Kontkiniz Osmanlı'yı bir daha tanısın Bosna Beyi Yakup Bey Macaristan üzerine akın çıkarsın Akıncı Bey'i Malkaçoğlu Bali Bey ise Venedik üzerine yürüsün Her ikisine de tez ulak çıkarılsın Yüzümüzü kara çıkartmasınlar. Alemi İslam'ı utandırmasınlar. Emredersiniz sultanım. Ulaklar hemen yola çıkacak. Kendilerine en hızlı, en soylu atlar verilecek. Sultan Bayezid akınların başlaması için name gönderdi. Kendi savaşa katılmadı. Çünkü bir müddet önce karındaşı Cem'in ölüm haberi gelmişti. Karındaşı Cem'in yasını tuttu. Sultan Cem'in çok yiğitliklerini, şahbazlıklarını duydum. Onları hala hafızamda saklarım. Ben ki nice sultanlar, hükümdarlar tanıdım ama Sultan Cem'in gönlümdeki yeri ayrıdır. Alemi İslam'a tehlike getirecek her türlü teklifi şiddetle reddetti. Sultan Cem, Papa'yla görüşmesinde bütün Hristiyan alemine büyük bir ders vermişti. Seçade Hazretleri biliyorsunuz ki papalar Hristiyanlık aleminin din reisidir. Yeryüzünde İsa'nın vekilidir. İmparatorlar bile onun huzurunda girdikleri vakit ayaklarında öperler. Sizin de papa cenaplarının önünde diz çökmenizi izah eder. Bu hususu unutmamanızı istirham ederim. Sen ne dersin Brekepere? Ben Fatih'in oğlu hayatım boyunca babamdan başka kimsenin önünde eğilmedim. Bundan sonra da hiçbir kuvvet benim başımı yemeyecektir. Eğer ısrar edilirse... ...ölümü böyle bir zillete tercih ederim. Gidiniz papa cenaplarına böyle söyleyiniz. Ma ...bakınız efendim... Çekil şimdi kenara. Ben varır söylerim söyleyeceklerimi papaya. Esarette dahi olsa bir türke nasıl davranılacağını öğrendin. Bu sana yeter. Sizi görmekle şeref duyduk. Artık kendi evinizde gibisiniz. ...her emriniz yerine getirilecektir. Üzülmeyiniz. Sağ olun Papa Hazretleri. İlginiz beni memnun etti. Lakin gurbetin saraylarındansa... ...kendi yurdumuzun yıkık kulübeleri evladır. Vatana hasretimiz gün geçtikçe artar eksilmez. Üzülmeyiniz Sultan'ım. Her derdin bir çaresi vardır. Benim derdimin çaresi nedir öyleyse Papa Hazretleri? Asil sesademiz. ...süphesiz yanımızda tamamen serbestsiniz. Size yardım etmekten zevk duymaktayız. Dilersiniz bütün Hristiyanlik alemi... ...sizin Osmanlı tahtına oturmanız için... ...emrinize amade olacak. Ordularını emrinize verecektir. E yalnız e yalnız küçük bir ricamızın yerine getirilmesi... ...bütün bunların yapılmasını temin edecektir. Artık saltanatta gözüm yoktur... Fakat e, yine de bu küçük arzunuzu öğrenmek isterim e Çok basit bir şey Hristiyanlığı kabul edeceksiniz Siz bir Osmanlı şehzadesinin Nasıl bir insan olduğunu tanımıyorsunuz Elbette tanıyamazsınız Ben Fatih'in oğlu Osmanlı hanedanının bir ferdi olarak Bana Osmanlı tahtı değil Cihan padişahı dahi verilse Böyle bir alçaklığı asla kabul edemem ...aslis misafiriniz... ...e asil sehzadem... E, ...teklifin bir sohbetten ibareti. ...e zaten... ...sizin dininizi terk etmezsenizi... ...biliyordum... E, ...sakin bu yüzden bize kirgillik duymayınız... ...Papa Hazretleri... ...siz de benim hiddetime bağışlayınız... ...kırılmayalım birbirimize... ...lakin bilesiniz ki... ...bizim artık taçta tahtta gözümüz yoktur... ...memleketimizin havası... ...suyu insanları tüter gözümüzde... Kulağımız ezan sesine hasret kalmıştır. Sultan Cem vatan hasretiyle oradan oraya taşınmakla her geçen gün eridi bitti. Fransa'da iyice hasta düştü. Vasiyetini yanında bulunanlara bildirdi. Ya Rabbi, Eğer bu kafirler beni bahane edip ehli İslam üstüne saldırmak niyetindeyseler... ...beni o günlere eriştirme. Benim ölüm haberimi karındaşım padişah Bayezid'e hemen ulaştırın. Beni reddetmesin. Ne şekilde olursa olsun benim tabutumu kafir memleketlerinde komasın. Ehli İslam memleketine nakletsin. Bütün borçlarımı ödesin. Kızıma ve diğer akrabalarıma bana hizmet edenlere halli riayet eylesin. Sultan Bayezid, karındaşı Cem'in vasiyetini harfiyen yerine getirdi. Hatta cenazesi bir sultan gibi törenle Bursa'da defnedildi. Sultan Cem, karındaşı Bayezid'e kırgındı. Bunu, söylediği, yazdığı şiirlerinde de zaman zaman dile getirdi. Bir şiirinde, ''Yürü var Bayezid, sen süre gür devranını, saltanat baki kalur dirlerse, ol yalandır.'' Diyerek sitemini söyledi karındaşı Bayezid'e. Sultan Cem'in ölüm haberiyle sarsılan bayazıt, Akıncı beylerinden gelen zafer haberleriyle kederini hafifletti. Ulu padişahımız, Bosna beyi Yakup'tan bir ulak geldi. Huzura alınmayı bekler. Huzura alınsın. Bugünlerde Avrupa işlerine kadar uzanan akıncıların merak eder dururdu. Yakup Bey'in namesidir sultanım. Yüce Padişahımız, emrimizde bulunan 8 bin Akıncı ile İstirya kentine kadar uzandık. Geçen yıl şehit edilen Akıncı kardeşlerimizin kanları yerde kalmadı. Akından dönerken Hırvatistan'da üzerimize gelen Kont Derensil komutasındaki 25 bin kişilik Macar ordusunu perişan ettik. Kont Derensil esirlerimiz arasında olup elde edilen ganimetlerle birlikte İstanbul'a doğru yola çıkarılmıştır. Bu yenilgiden sonra Macarlar barışa yanaştılar. Barış görüşmeleri için emirlerinizi bekleriz. Gözümün nuru Yakup Bey. Alemi İslam'ı utandırmadın. Kafirler Müslüman kanı dökmenin bedelini ödedi. Zaman ne getirir bilinmez. Bunun için Macarlarla üç yıllık bir barış yapılsın. Tez name yazılsın ve ulak yola çıksın. Emredersiniz Sultanım. Gereken hemen yapılacaktır. Macarlarla üç yıllık bir barış yapıldı. Yıl 1495'ti. Bu seferde Venedikliler bela oldu Osmanlı'ya. Serhat kalalarını vuruyorlar, huzuru bozuyorlardı. Bardağı taşıran son damla bir bölük akıncının alçakça katledilmesi oldu. Sultan Bayezid emir verdi ve Malkoçoğlu destanı yazıldı Serhat boylarında. Akıncılar geliyor! Akıncılar geliyor. Geliyor. geliyor! Yiğitlerim! Aslanlarım! Koçlarım! Çaldığınız her kılıç... ...sadağınızdan çıkacak her ok... ...alemi İslam içindir. Hepimizin serhatlerde... ...kanı kanlısı var. Fakat... ...davamız şahsi değildir. Eğer... İçinizde intikam hırsıyla hareket edeniniz varsa hakkım ona helal değildir. Bunu böyle bilesiniz. Davamız ilahi kelimetullah davasıdır. Davamız Allah'ın adını cihana yayma davasıdır. Her kim ki bu çizgiden uzaklaşırsa şeytana yaklaşmış olur. Böylelerinin içimizde yeri yoktur. Gazanız mübarek olsun Hedefimiz dinyester nehrini aşmaktır Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik Ak Tolgalı beylerbeyi haykırdı İlerle Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan Bir gün Dolu dizgin boşanan atlarımızla Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla Cennette bugün gülleri açmış görürüz de Hala bu kızıl hatıra titrer gözümüzde Bin atlı Akınlarda çocuklar gibi şendik Bin atlı O gün dev gibi bir orduyu yendik İşte bu bin atlı Avrupa'nın şehirlerine Kalalarına Türk adını unutulmayacak şekilde yazdı Türk gibi sözü O yıllardan sonra yerleşti Avrupa'nın hafızasına Akınlar yıllar yılı devam etti Neticede Karadağ Prensliği Osmanlı'ya bağlandı. Akınlar denizlerde de sürdürüldü. Türk donanması bu yıllarda İnebahtı, Modon, Navarin ve Koron kalalarını fethetti. II. Bayezid bu akınların düzenlenmesi için verdiği emirlerle Avrupa'nın yollarını açmış oluyordu. Saltanatımızın 22. yılına eriştik paşalar. Allah'a şükürler olsun ki Alem-i İslam'ın bayrağını düşürmedik. Çıktığımız seferlerden yüzümüzün akıyla İstanbul'a döndük. Lakin bizim işimiz sadece harp etmek, sefere çıkmak değildir. Tefekkür de gerektir. İlim, irfan, imar gerektir. Bir memleket bunlarla ayakta durur. Yakıp yıkmayı, yok etmeyi herkes yapar. Büyüklük yapmak ortaya çıkarmaktır. Ben düşünürüm ki... Ne düşünürsünüz sultanım? Bir cami inşa ettirmeyi düşünürüm. Cami dinimizin ibadetgahıdır, sembolüdür. Orada ibadet eden din kardeşlerimiz adımıza ansın, ruhumuza Fatiha göndersin. Düşünceniz doğrudur sultanım. Zaferler, savaşlar, kahramanlıklar belki unutulur. Ama isminizi taşıyan bir cami ebediyete kadar yaşar. Öyleyse uygun bir yer bulalım... Ve caminin inşaatı başlasın. Ömrümüz vefa ederse, çıkar minberinde hutbemizi okur, cemaate namaz kıldırır, caminin ilk imamı oluruz. İnşallah sultanım. Allah ömrünüzü uzun etsin. Hep beraber görelim o günleri. Sultan Bayezid, alimdi, şairdi. Şiirlerinde adli mahlesini kullanırdı. Fırzat buldukça şairlerle sohbet ederdi. Ayrıca döneminde ilim adamlarına çok büyük önem vermişti. Döneminin ünlü alimlerinden İdrisi Bitlisi'yi büyük paralar vererek Akkoyunlu Sarayı'ndan İstanbul'a getirtmişti. Mirim Çelebi, Muslihiddin Bin Sinan isimli ünlü matematikçiler, ismi tıp tarihine geçen Hekimşah gibi bilginler onun döneminde yetişmişti. Halk Sultan Bayezid'i, Veli Bayezid diye anar, keramet gösterdiğine inanırdı. Bir gün ben de bir kerametine şahit oldum. Dışarıda kar yağıyor. Gönlüm şöyle bir gezinmek istedi. Hemen hazırlanalım padişahım. Fena olmaz. Tepelerin üstünden İstanbul'u temaşa eğleriz. Paşalar, ortalık bembeyaz olmuş yağan kardan ama... ...bana gül kokuları geliyor. Padişahımızın bir kerameti olsa gerek. Bekleyelim hele. Şöyle, şu tarafa sürelim atlarımızı. Padişahım, şurada bir kulübe var. Önünde de güller açmış. Kim ola ki bu kulübede? Ben varım padişahım. Gül baba olarak bilirler beni. Sizi benim gönlüm çekti buraya geldiniz. Sizden dileyim buraya bir mektep yapmanız. Ben de o mektepte hoca olayım. ...şu güllere çocuklar bülbül olsun. Sen ki... ...kış ortasında güller yetiştirmişsin. Senin dileğin... ...bize emir olur. Belli ki velilerden, erenlerdensin. İsteğin yerine getirilecek. Mektep o zamandan bu zamana... ...Gül Baba ve Bayezid'in... ...yadigarı olarak yaşadı. Şimdi Galatasaray Lisesi... ...diye bilinir. Bayezid'in bendeki yadigarları... ...sadece bunlar değildir. 1509 yılında... Öyle büyük bir deprem yaşadım ki, tarihlere küçük kıyamet diye geçti. Her yanım yerle bir oldu. Sultan Bayezid, evi, ocağı yıkılana, zarara uğrayana yardım etti. Bütün her tarafımda başlayan imardan sonra iyice Türkleştim, Müslümanlaştım. Çünkü Müslüman Türkler, kendi anlayışlarına göre beni yeni baştan şekillendirdiler. İşte bu sırada Anadolu'da bazı karışıklıklar çıktı. Karışıklıkların sebebi İran Şahı İsmail'di. Ben direm ki Osmanlı günden güne güçlenir. Şimdilik seferleri batıyadır ama... ...velakin bir gün doğuya dönerler. O zaman ne taç ne taht kalır. Özüme göre buna bir çare gerek. Türklerin başına dertler salmak lazım. Aa, ben isterim ki üzerlerine ordun salak. Ama ordumuzu yenerler... O zaman daha çabuklaşır yıkılmamız Daha önce yapılması gereken var Ben de düşünürüm ki Önceden ne yapıla? Özüme göre Osmanlı işten çökertilebilir Birbirine düşürülür Bunu da kışkırtıcılar yapar Osmanlı'yı devlet gücünün Zayıf olduğu yerlerde böler parçalarız Birbirine kırdırırız Ondan sonrası kolay Böylece bütün Anadolu yaylasının Ve şehirlerin sultanı İstanbul'un sahibi olabiliriz e, has söylesin şahım Tarihte hangi türk devleti dıştan saldırmalarla yıkılmış Türkler yıkılırsa ancak içten yıkılır Anadolu'ya kışkırtıcılar göndermemiz gerekir Önce itikatlar inançlar bozulsun Mezhep ayrılıklarından istifade etmek gerek şahım Anadolu'ya gideceklere yahşi para verilsin Gidecek olanları iyi seçilsin Para Birçok derdin yahşi devası. Çok yahşi söylersiniz şahim. Bence nifah sokalım Türklerin arasına. Sonrası kolay için. Bugünden tezi yok başlasın çalışmalar. Gözümde tüter Anadolu yaylası. Gözümde tüter destan şehir İstanbul. Haberler kötü sultanım. Anadolu'da isyan çıktı. İsyancıların başında Şahkulu derler bir eşkıya var. Halkı haraca kesmişler. Ahaliye kan kustururlar. Sebep ne ola ki paşa? İsyancıların amacı nedir? Sebep bellidir sultanım. Sebep Şah İsmail'dir. İsyan çıkartmak için Anadolu'ya adamlar göndermiş. Sebebin bu olduğundan emin misin paşa? Şah İsmail'in sevgili babacığım diye başlayan mektupları gelir. Mektuplarında bize bağlılığını bildirir. Bütün bunlar oyalamadır sultanım. Bizim gözümüzü boyamak ister. Gözü tacınızda, tahtınızda, sarayınızdadır. Babanızın... Fatih'in şehri İstanbul'dadır. Gözümde tüter Anadolu yaylası. Gönlüm destan şehir İstanbul'u ister der dururmuş. O kadar isteyen gelir alır paşa. Şah İsmail'in ordusu ne güne dururmuş? Şamaroğlanı mı besler yoksa kapısında? Yürüsün askeriyle yüreği pekse gelsin alsın İstanbul'u. İşte bütün mesele burada padişahım. Yüreği pek değildir Şah İsmail'in. Ordusu da bizim ordumuzun gücüne yetişemez. Biz yedi düvele asker çıkarırız. Fakat o bir tek bize asker çıkaramaz Bunun için içten çökertmek ister bizi İsyanlarla gücümüzü zayıflatmak ister Vay alçak vay Biz Türk'üz Osmanlıyız Sana da haddini bildiririz Gelecek yıl bir büyük sefer düzenlenir Şimdilik isyanlar bastırılsın Ali Paşa ordusuyla yola çıksın Ayrıca Anadolu Beylerbeyi Karagöz Paşa'ya haber salınsın İsyancılara aman vermesin Devletin dirliğine dil uzatanın dili El uzatanın eli kesilir Gerekirse canı alınır. Bu babam Fatih'in kanunudur ve böyle biline. Ben İstanbul'um. Günlerin, ayların, yılların ne çabuk geçtiğini benim kadar iyi bileniniz yoktur. Sultan Bayezid daha dün oturdu tahta sanki. Oysa tam otuz yıl geçti. Sultan Bayezid saltanatının son günlerini yaşadığını hissetti. Bu arada şehzadeler arasında amansız bir saltanat kavgası başladı. Üç şehzade, Selim, Korkut ve Ahmet, kendi aralarında büyük bir mücadeleye giriştiler. İçlerinde en atak olanı Trabzon valisi Selim'di. İstanbul'a yani bana yakın olmak için sürekli uğraşırdı. Hatta bir ara Edirne'yi işgal etti. Babası Bayezid'in ordusuna yenilince Kefe'de bulunan oğlu Süleyman'ın yanına giden Selim ilk fırsatta tekrar Edirne'ye döndü. Padişahım, oğlunuz Şehzade Selim tekrar Edirne'ye dönmüş. Ne yapılması gerektir? Selim girgindir, ataktır. Oğullarım içinde en gözü pek olanıdır. Belli ki saltanatı ele geçirmeyi kafasına koymuş. Buna makul bir çözüm yolu bulmalı. Sultanım, Asker, Selim'in padişahlığını ister. Nasıl bir çözüm bulalım ki... ...dirlik düzenlik bozulmasın? Madem ki asker onu ister... ...halk onu ister... ...Selim padişah olursa... ...dirlik düzenlik bozulmaz demektir. Bize de saltanattan çekilmek düşer. Selim, oğlumdur benim. Ben gitmişim, o gelmiş... Bek bir şey değişmez. O saltanat ki baki kalmaz... ...bir gün o da gider. Önemli olan... Devletin başsız kalmaması Önemli olan Devlet-i Ali Osman'ın yücelmesi Devlet yücelsin ki Dinimiz güç bulsun Bütün dünyaya yayılsın Eğer böyle olursa Allah bizden razı olur Doğru buyurursun Sultan Şimdi Selim'e haber salınsın Gelsin saltanata otursun O gelirken biz de Dime Tokay'a doğru yola çıkalım Allah gönlüme göre verdi bir sefer sırasında Dime görmüş ve çok beğenmişti. Aklımdan ömrümün son günlerini orada geçirmek geçmişti. Yine de nasip olur mu bilmem. Şimdi tez haber salınsın Selim'e. Emredersiniz sultanım. Sultan Selim Padişah olmuş. Hittet hizmeti Selim. Yavuzdur Yavuz Rıçmından Allah korusun. Babam Hüdavendigar Bayezid Dime Tokay'a doğru yola çıktı Artık devletin dirliği ve düzeni bizden sorulur İlk seferimiz doğuya olacak Şah İsmail'in kafası koparılacak ki Devleti Ali Osman dirlik bulsun İlk sözleri bunlar oldu Selim'in Saltanatı böyle başladı Osmanlı yayın evi sundu İkinci Bayezid